Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kibir, hırs ve hasedin kökeni. Hadis-i şerifle başlım inşallah. Hadis-i cami Sagir'de bulunuyor. Ülâihi sema hazretleri İyyâke ve'l kibre. Kibirden çok çok sakının. hazretleri. Kibir büyük kökünden gelir ki büyüklenme anlamına geliyor. Demek ki büyüklenmeden insanın kebir vermesinden sakınız ve hamur ya. Şeyinle iblise iblisen o şeytan hamle hamalehül kibri işte o iblisi o şeytanı o kibir kibir yönlendirdi. Allah en la yeşude li Adem'e. Adem Aleyhisselam'a secde etmemesine onu iten sebebi neydi Demek ki kibirlenmesi büyük oldu. İşte kibrin, yani büyük kökeni buradan geliyor. Hadi devam ediyor. Ve yâhüküm vel hırsa. Bir de hırs'tan da çok çok sakının, buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Hırs, bir şeyi aşırı isteme talib anlamına geliyor. Finne Adem'e, Adem ararsan kesinlikle, hamile hırsı, Adem babamızı da hırs, onda yönlendirdi. Allah en ekele mine şecereti. O aşırı yemesine, Adem babamızı da iten yönlendiren neydi? Demek ki hırslı hırslıydı. Tekrar işle bunları açıklayacağım daha tabii. Üçüncüsü Veyyâküm vel hasede bir de hasetten yani kısacıktan çok çok sakınmaz. Feynir Nebni Adem'e çünkü Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan kater i sahibi iki ondan biri öbür arkadaşını öldürdü. Haseden hasetlikten dolayı. Bunun kökeni buradan geliyor. Fehünne İşte bu üçü kibir, hırs ve haset nedir? Aslı, külli, hati etin. Her günahın aslı, kökeni bunlara buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizlere. Demek ki İlk işleyen günahlar, bu kökenden geldi. Kökenden geldi. Biri kibir ki bu ilk bu günahı işleyen şeytan oldu. İkincisi hırs, ihtiras, aşırı talep bu Adem babamıza hukuka geldi. Üçüncüsü de Adem babamız iki ondan biri yani Kabil Habil öldürdü. Hasetten dolayı, kısanıkçtan dolayı. Şimdi gelemişler bunların biraz daha açıklamalarına. Önce iblis, yani şeytan, neden Adem amamıza secci etmedi de o yüce makamlardan düştü. Yani aslında bunları kendisi biliyordu şeytan aşamadın nefsini. Bakara ayet 64'te velamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İlla iblise eba ve stekbere. Allah Teala Adem babam yarattığı zaman emir verdi bütün meleklere. Ey meleklerin, bu Adem kuluma secde edin diye. Buradaki secde müfessirlere göre Adem babamın Aleyhisselam Hazretleri bir kıble gibi bir Kabe gibi, kıble gibi olacak. Fakat bu Tabii nasıl ki e, Kabe'ye bir saygı, sevgi, hürmet gerekiyorsa, bu da Melekter Adem babamıza bir saygı olarak ama secde Allah olacaktı. İşte e, şeytan dediğimiz o mahlukta, o mahlukta aslında cinlerdendi. Mevlam buyuruyor. Kanemin cinli, ad derdi. Fakat çok yükselen yükselen malaviyatta, dünyayı açtı, gökleri açtı, cennet meleklerin başına hoca oldu meleklerin başına. O da demek ki bu emre dahildi. Bütün melekler Allah emri diyor diye dediğini araştırmadan işte bize gereken de konuda burası önemli bir nokta burası bizlere burada melekler nedenle araştırmadılar neden niçin gibi suallerle onlara oyalanmadılar Allah memur ediyor bunu fesecedu hemen sece kapandılar İnşallah bizler de öyle yapalım Allah emirleri karşısında İlla iblis ancak ki iblis o secde etmedi eba iba etti, kaçındı çekindi secde etmekten ve stekbere ve kibirlendi büyüklendi büyüklendi ve kâne mine'li kâfirîn ve o anda kâfirlerden de oldu buradaki kâne İki anlama gelir. Bir oldu anlamına gelir. Bir de di. Yani aslında kafirlerden di anlamına gelir. Bu birinci anlamına göre. Yani şey aslında kafirlerden di anlamına göre Allah katında ilmi ilahide. Allah ilminde zaten şeytan kafirlerden di. Bakın. Burası önemli nota dikan çekmiyoruz buraya. Yani o anda şeytan tabi ismi başka, ismi azazil o anda cennetteki meleklerin de başında, bütün metre aşmış, yücelmiş, hücre yücelmiş, manevi açıdan çok yüksek makamda Melekler ona danışıyorlar, ondan fetvalıyorlar, onu dinlemez, onu melek sayıyorlar. Öyle bir makamda yani meleklerin de katında çok büyük bir varlık manevi varlık onda iblis ama Allah katında kafirlerden ve olduğu anlamına göre ise sec etmeyince şey kafir olduğu da artık bütün varlıklarca ortaya çıktı demek ki şeytan ne yaptı burada kibirlendi büyüklendi kendini büyük, büyük tasladı secde etmedi Allah korusun kafirlerden oldu yine bununla ilgili bir ayet-i kerime Araf, ayet 12'de Mevlamız buyuruyor Kale şeytan allah Teala emrettiği halde bütün milletler secde ettiği halde etmeyince Allah Teala şeytana şöyle soru yöneltti. Kale muameneke ellea tesccüde iz emertuk. Ya iblis, ben emrettiğim zaman senin secde etmemene ne sebep oldu? Senin secde yapmana hangi şey mani engel oldu? Böyle sordu. Yani ya iblis, ben emrettiğim Mevlam görüyor. Ki Rabü aleminin melamı görüyor ve Bütün eklerim secdeye kapandılar. Sen ne secde etmedin? Bu secde etmemektiğine sebep engellidir. Kale. Şeytan şöyle cevap verdi. Ene hayru minhu, Ben ondan. Yani Adam Aleyhisselam'dan hayırlıyım, üstünüm dedi. İşte ee, kibrin de asıl anlamı da bu. Bir de ucup vardır, ucup. Ucup, bir insanın kendi kendini beğenilmesi, bir insan kendini çok beğenir. Ama güzelliğinde, ak akıl yönünden, işte e şekil yönünden, parasa yönünden, makam evki yönünden bir insan kendini çok beğenir. Ama diğer insanları da, küçümsemezdi insanlara da. Ama kendini aşırı bedenli kişi uçuk denir. Buna tabi haramdır, caiz değildir. Kibir ise, kişi kendini o kadar bir üstün görür ki, diğer bütün varlıkları hiç mesabesten görür bütün varlıkları. İşte şeytan da bu kibir yaptı. Ne dedi? Ene hayru minhu ben ondan, Adem'den daha hayırlıyım onu üstün dedi. Ve Greci orta şunu söyledi, benin üstün olduğunu da Allah karşı karşı. Halakte ne mindarin beni dedi ateşten yarattın dedi ateşten. Ateş değil aklımıza tabii yanan odun kömür kordlar alerler biz aklımıza gelir. Aslında ateş bir ısıdır enerjidir. Mesela doktora gelir de hastasını muayene eder. Ne der? Ateşin yüksek çok der. Yani ateşin var çok der. Evet. Bir ısı vardır aslında. Yani yanan bir ateş değil orada. Isı vardır aslında orada. Demek ki ateş de önce aklımıza yanan bir kor, alev gelmesinde ısı anlamına geliyor. İşte henüz daha yeryüzü Ateş halindeyken, ya da gaz halindeyken, enerji ısı halindeyken, o zaman tabi dünyada ne bitki vardı, ne hayvan vardı, ne su vardı dünyada. O zaman Rabbim cinleri o ısıdan yarattı. Ve şeytan yaratıldığı maddeye baktı, ona kıyasetti, yaradığını düşünmedi ama. Ve devam ediyor şeytan sözünde, ve hareketi min Onu ise Adem ise de çamurdan yarattın dedi. Evet bunu tabi biliyor. İlbiz çok akıllıdır, bilgi sahibidir. Bunu biliyor kendisi. Adem babamız e, dolayısıyla tabi dünyada e, çamurdan yaratıldı. Tabi kuru topraktan bir şey olmaz. Verlem su verdi, yağmur verdi. Ee, Elementleri çözümdüler, bunu Allah bunu yarattı bunu. Şeytan bunu şöyle bir kıyas yaptı: Toprak, çamur en aşağıda, üstünde su, hava, en üstte ise ısı. Üzerinde, yani birandan üstünlüm. Yer altıldığı maddesine baktı, yadına bakmadı. Demek ki bir kimse kendini başkalarından üstün görür de, başkalarında aşağılarsa, onları hor fakir görürse, kibir deniyor. Yine bu konuda, İsra suresi ayet 61'de, ben yani o buyuruyor, kâle. Dedi ki iblis Rabbimize, e es cüdü, benim sey eder miyim dedi, e, çamurdan yarattığın bir maddeye, ben dedi, sece eder miyim dedi. Demek ki Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'nin yaratıldığı maddesine baktı. Tabi toprak maddeleri, elementler, ıssandı çamur oldu bunlar. Ondan yaratıldı. Yaradan'a bakmadı, ona baktı. Burada bir şey, tabi unuttu şeytan burada, aleyh illa ne. Şeytan yaratılırken yaradılması ona sorulmadı. Yani hiçbir varlık melek olsun, şeytan olsun, cinler olsun, insan hayvan olsun hiçbir varlık yaradılma aşamasında birisi şeyine tabii yok. Yaradan Rabbi Alem Mevlamızdır kardeşim. İşte Allah korusun eğer bir insanda bu şeytanın sıfatı olan kibir sıfatı özelliği olursa hadise geliyor bir kimsenin kalbinde eğer zerre kadar kibir bulunursa o kimsenin giremez girenmez bakınız Bir kimsenin kalbinde, içinde, gönlünde zerre kadar yani azıcık da olsun eğer kibir olursa o kimse cennete giremez. hiçbir giremez? E, girer ama Allah korusun cennete girer. O kibir orada yanar, biter. Ondan sonra temizlenince cennete girebilir. Bunun için inşallah bu kibirlenmeden, büyüklenmeden ve başkalarını aşağı görmekten çok ama çok sakın, sakınalım. Bazı evlullah şöyle diyorlar. Bir günahkarı diyorlar gördüğün zaman onu yine aşağıya görme. Elden gelirse yardımcı ol. Onu kurtarmaya çalış. Elinde, dilinde ona yardımcı ol. Eline bir şey gelmiyorsa onu kurtaramıyorsan onu aşağı yine hor görme diyorlar. Neden mi diyorlar? Şöyle biliyorlar? Olabilir ki bugün günahkarı olan kişi yani şu anda alkolüktür, kumarcıdır, uşşu bağımlısıdır, şu şudur. Kişi şu anda o durumda ama bilinmez ki yarın o kişi tevbi eder de, allah Teala'ya gerçek tevbi eder de, Allah yolunda yükselir yükselir, yükselir seni geçirebiliyorlar. Yani bu böyle olmuştur. Örnekle bunun çoktur. Bence. Günümüzde oluyor bunlar. Hiç i̇şte alkolüktürler, uyuşturucu bağımlıları, e, hatta e, randevinde çalışan hanımlardan bile, işlerinde bile, nice sahne şarkı söyleyen kadınlardan bile, herhangi bir dönüş yapanlar var. Böyle. Kapananlar, namaza koşanlar, Allah yoluna gelenler, neler var bu şekilde? Bu için Eylül'den bazıları böyle diyorlar, karşıdaki kişiye baktığın zamanlar, o kişi şu anda, Bataklığa saplanmışsa, günahkar bile olsa ona yukarıdan bakma, onu aşağı görme. Elden gelse yardımcı ol, tut elinden batan çıkar. Bunu yapamıyorsan onu aşağı görme. Olabilir ki o kişi bir anda dönüş yapar, İşi yanar yanar yanar gerçeği görünce. Allah ders kapandır, gözü döker, hızla süratle senin sallığın olabilir. Bu onlar olabiliyor bunlar bu şekilde. Hatta bu konu bir gerçek hikaye de vardır, gerçektir. Biliyorsunuz Erzurumlu İbrahim Hak Hazretleri vardır. Mafya damenin müelif yazarı. Bu zat kendisi. E, Tilo'da orada yaşadığı kendisi. Üstadın'ın yanında. Aslında Erzurum Hasan Kader'in kendisi. Bu da tabi zamanda hem ilimde, irfanda, velayette her bakım elhamdülillah zamanın büyük bir alim oldu kendisi. Yani hem evliullah hem ulema ikamdan kendisi. Alt tarafından bilinen, sevilen, sayılan her açıdan böyle bir zattı. Bunun bir oğlu ne hikmetse o zaman içkiye dadanmış, şarab içmeden almış. Babasını gizli gizliye gidermiş meyhanelere içki içermiş. Tabi babası durumu biliyor, oğlunun manevi olarak yapısını da biliyor babası da. Oğlunun içindeki ruhsal, ruhsal yapıyı da biliyor. Yani gelecek türlü ilerisinde parakoldan türlü görüyor. Ama o anda evladı, yavrusu geceleri içki içiyor meyhanelerde. Bunu da biliyor tabi. Tabi bunlar güzellikle bazen yalvararak, örnekler vererek kurtarmak çalışırlar. Bir zaman sonra bakıyor oğlu gece re içki içmeye gitmiyor. Soruyor başkalarına. Niye içki içmeye gitmiyor diye soruyorlar. Param yok. Meyhaneci çok borçlandım Borcumu ödeyemedim. O işemiyorum. İradi Hazretleri meyhaneye gidiyor. Benim oğlumun ne kadar sana borcu var? Tabi şaşırır mehaneci Onu meyhaneye görünce öyle mübarek hızı altı, ayağa kalkıp şaşırıyor. Efendimiz'e işte, şükürlerle borcu var. Çıkarır parayı, al borçları, al parayı diyor, onun borcunu sil. Eğer buraya yine gelirse, içki istenmeye diyor, parası olmasa da ver, ben de onun borcunu öderim diyor tabi beyaneciye orada bulunan alkolükler, hepsi şaşkın şok olmuşlar. Bir İbrahim Hakkaş diyor İbrahim Hakkı ki dünya çapında bir alim veliullah kendisi oğlu için böyle yapıyor beyaneye giriyor oğlun boşu ödüyor yine gelirse yine ver ben parası öderim diyor. Bu arada oğlu mehaneden geçiyormuş ama mehaneye giremiyor tabi boşlu olduğu için çekiniyor giremiyor mehaneci koşuyor çağırıyor onu gel buraya diyor o da herhalde alacağını isteyecek diye çekine çekine mehaneye giriyor da mehaneci buna itibat ediyor yer gösteriyor otur bakalım diyor neyse vereceğim diyor otur sen diyor ama diyor borcun var bugün baban geldi sen de borcunu ödeyse ödedim. Ve bana tembih ediyor. O birine gelirse yeni içkiyi ver. Ben para veririm dedi diyor. O anda işte oğlu uyanıyor. Uyanıyor. Ya diyor. De benim babam diyor. Buraya meyane geldi. Adımını attı, içeri girdi buraya. Benim babam öyle mi diyor. Benim böyle bir babam var. Ben lakalık alamamışım diyor. Ağlama başlıyor hemen tövbe ediyor törenler. gerçekten o da bir Eylül olsa onda bunun için böyle hürane görülür Eylül harabat derler bunlara Eylül harabat derler yani şu anda yoldan çıkmış şaşkın ama işlerinde sıkıntı vardır bunlar onlar yer olsa değildir işleri sıkılır Bazen dıştan yüzlere gülse bile öyle kadınlar vardır ki barlara, pavyonlarda, şurada, burada gazinolarda e, e, yapmacı gülümseller. Gülümseller. Ama işlerinde sıkıntı vardır. İşlerinde darık buralım vardır. İşte bir uzansa da kurtasa diye böyle bir şey yapmak Bu Bunun demek ki şu andaki, karşımızdaki muhatap, gördüğüm muhataplarımız şu anda. Günahkar bir durumda, durumda iseleri bile onları hor görmeyelim. Elimizden gelirse onlara yardımcı olalım. Onları batıdan çıkaralım. Elimizden gelmiyorsa dua edelim allah Teala'ya oradan kurtulmaları için. Olabilir ki, olabilir ki Bugün batakta olanlar yarın tevbe ederler. Onlar bizleri çok ama çok geçerler. Mesela Hazreti Ömer de e, Peygamberimizin başını kesmeye gidiyordu. İslam düşmanıydı. Azılı anda, Canavar şeklinde. Kur'an düşmanıydı. Özellikle özellikle Peygamberimize karşı korkunç düşmanlığı var Hazreti Ömer'e. Peygamber başta kesmeye gidiyordu. Tabi konuya girmeyeceğim. Ama kader öyle bir onu yönendirdi ki Hasan Amer evet karşısına gitti. Gitti ama Peygamber'i görünce dizlerinin bağı çözüldü. Ayağının dermanı kalmadı. Peygamber'imiz ilk defa görüyormuş gibi sanki öyle bir hal oldu. Bir mani cezbeni gördü. Yandığı işi, tabi elhamdülillah Müslüman oldu ve şu anda şu anda peygamberimizin yanı başında, kucağında, kabrinde rahat rahat yatıyor. Muhtemelen. İkinciye gelelim inşallah hırs mesele gelelim, hırs. Hırs bir şeye karşı aşırı istekli olma yani kanaatin zıttıdır bu. Kibirlenme, büyütelme, tevazun zıttı. Tevazu alçak gönüllü olma. Kişi kendini büyütmeme. Evet. Hatta mesela bir abinin ah, soğucan, bir sinek, bir karınca bile gördüğümüz zaman ne yapalım? E, şuna bakalım ki ey karınca, ey soğucan, Ey kere, ey kedi, ey tavuk. Rabbimiz bir. Sen de Allah yarattı, ben Allah yarattı. Ayrıca yarattığımız madde o da ayna. O da böyle. Yani tavuk da, kedi de, aslan da, karınca da, onlarda topluca yarattıldı, topuktan bir yaratıldı böyle. bir. Allah, o bizi yarattı. de öyle yarattı? Onu Allah mutlu etti. Onun içine karışama bizi Şu halde, demek ki bir karınca bir gördüğümüz zamanlar o karıncadan kendi üstünü görmeyelim. Yani nedir kibir? Tevazuun alça göğüne zıttı kibir. Hırs ise, nedir hırs? Kanalsizlik. Aşırı istek. Bu da işte hırs yönden ne ki adım babam Ali Hazretleri de cennetten kovulmasına, sürgün olarak dünya gelmesine onun hırsı, itirası sebebi oldu. Mevlam bizlerim buyuruyor bunu daha ayet 120'de Kale bu konu tam daha önce geçmişti ee, yalnız şu kısa ayetlikle okuyacağım burada inşallah eee Tabii şeytan Adem babamızın yüzünden lanetten di cennetten kovulduğu e, kafüllerden olduğu kendisi aşağılın aşağılı da kendisi. Buna karşı bir defa kim beslenmeye başladı Adem babamızı da cennetten çıkarması için. Tabii çok yönden geldi başka yönden geldi ve söyledi kendisine fakat. Adem babamızı şu sözüyle aldatabildi. Kaldı ki ''Ya Adem'i Ey Adem'' dedi. Adem Aleyhisselam. ''Hel edüllüke sana ben derate bulunayım mı? Bildiri haber vereyim mi? Yardımcı olayım mı sana? ''Ala şeceretil huld'e, ''Ala şeceretil huld'e, ''Hud'' ebed anlamına geliyor. Ölümsüz bir ağaç var. O ağaçtan kim yerse ölmez. Ve mülkün layybla, onun mülkü tükenmez buyuruda Yani sen şu anda dedi, cennetisin. Evet, her şey senin eminde şu anda yapıp içiyorsun, geziyorsun. Ama o ağaçtan yemezsen öleceksin. Bu mülkün elinden gidecek bir İşte. Adam Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı burada? Ölümsü bir hayata kavuşmak için o isteği vardı, hırsı vardı. O cehennette hiç çıkmazın cehenneti, hiç mal istiyordu. Buradan aldandı. Hadis-i Şerif'te Şiraflı Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif'te hem Buhara'da hem üstünde bazı şerif vardır. Lev enne libni ademe vadiyen min zehebin Bakın lev enla, eğer olsa ibni ademe Adem oğlunun insanın olsa vadiyen bir vadisi olsa neden min zehebin altın dolu bir vadi olsa altınla bir vadi yani bir ev bina değil karıştı ya Kocama bir vadi, içi altın dolu, bu bir kişinin olsa, e, be o kişi ister ki, en yekûn elehû vadiâne, yani, bir tane böyle vadi daha olsa da, iki vadi altın dolusu bir vadim olsa der. Mesela, öyle görmek gerekirse, e, uzun yıllar kirada yaşayan bir kişi, bunun tabi nedir amacı? Ah bir evim olsa, ev sahibi olsam. E Allah nasip eder kendisine, zamanla ev sahibi olur ama insanlara geldiğinde yetersiz kalıyor insanlara. İşte bir de kirayı versen bir gerim olsa, yazım olsa, kışım olsa, şu olsa bu olsa insanın doyumsuz yana böyle veren yerle fora illâ toprağı. İnsanın işini, insan ağzını ancak toprak dolduracak bu beywidehat. Böyle. Toprağa dolduracak böyle. Yani kişi dünyada herkesin tabi başka başka hırsl istekleri vardır, ihtirası vardır. Kimin makam mevki peşinde, kimi ün şöhret peşinde, Kimin para peşinde, yani herkesin başka bir tutkusu vardır. Kişi onu amaçlamıştır. Oraya doğru koşar ama karansız, doyumsuzdur kendisi. Ne kadar yükselsin, yani doyumsuzdur kendisi. Doyumsuzdur. Ancak onun bu gönlünü, ağzını ne dolduran? Toprak dolduracak mezara girdiği zamanı. Ve cebbullah ala men tebe. Allah Teala bu tebe kabul eder kim tebe ederse. Demek ki hırsla, da, ihtiras da insanı günahlara sevk ediyor. Günahların birinde kökünü hırs. Doyumsuzluk, tatminsizlik, kanaatsizlik, yetersizlik, bir duramama Öyle ki bu hırs insanda hırs sıfatı özelliği olunca bu kişide her anda her yerde olabilir. Mesela bir arabası var. Bakalım başka arabasına bakar. Hayır o arabasının olmaz. Şu arabam olsa? O araba sahibi olur. E, tabii başka araba görür. Tatmini olmaz. Hatta arabasına 30 zaman direksiyon başına hız bile takip edemez kendisini. Hız bile. Yani doyumsuzluk olan kişi yani hızın da arttırsın kendisi. Bir tatminç olur kişiden. Bir alim şu örnek görüyor. Bir ufak çocuğa biri büyük bir elma verse bir. Tek büyük bir elma verse. Elma büyük ama. Ufak çocuk al yavrum dese elmayı verse. Çünkü ne yapar? Tabi şu avuçları küçük olduğu için çünkü iki avucu elmayı alır. Ancak iki avucu var? Ve bu çocuk ne yapar? İki avucuyla böyle elmayı tam sıkı sıkı tutar, ağzına götürür, yemeye başlar. Bu nedir? Çok normal bir şeydir böyle. Yani şey buna tatmin olur, güzeldir böyle. Ama o çocuğa aynı kişi ya yani başka birisi bir elma daha uzatırsa, al buna dersine. Çocuk olduğu halde olduğu halde istemem bana yeter demez diyemez bak o teyden. Bakın o taraftan. Hırsı demek doğuştan var. Çocuk olduğu halde elinde elması var. İki avucunu doldurmuş büyük elma çok ısırı raşi yiyor. Bu çocuğa bir elma daha verilince bu bana yeter demez. Onu da alır. Nasıl alır bunu? Yedi elmayı bir avucuna alır, onu bir avucuna alır. Olur ama elma büyük, avucuna pek sığmıyor. Uzaktı demiyor bunu. Bu defa elmayı zorlanarak avucundan tutar, onu zorla yemeye çalışır. Yani aslında yemedeki rahatı gitti ama aslında. Bir elma da haline geçti, ama bu zaman zorlan başladı. Elmayı zorla yer düşmesin diye bu durumdayken ona bir elma daha verirse yine onu istemem demez şöyle dayumsuzluk olduğu için istemem demez onu da amaçla beyninde yediği elma öbür avucunda diğer elma işte büyük elmalarda üçüncü elmayı alırken ne yapar? Şurada düşürür bunu tabi yer yok artık düşürür şimdi Allah'ın başlar ne oldu? Elmam düştü de mutlulanda. İşte demek ki bir insanda bu itiraz sıfatı, özelliği, kuvveti ise ki bu bazen doğuştan olur olur bu şekilde, aşırı bir hırs olur, bunlarda bir doyumsuzluk olur bunlar. Böyle bir kişi bir devletin başına geçse, ülkenin en tepesine geçse, Hatta tek adam olsa ülkede. Yani diktat rejimi yapsa kişi, ülkenin tek adamı olsa ülkede, her şey elinin denetiminde olsa yine bu kişi tatmin olamaz. Neyse istiyor bu kişi? Bu da bu kişi ister ki komşunun topraklarında onu alayım. Işte. i̇şte savaş zaten buradan çıkıyor. Mesela bugün Amerika kalkıyor, Afrika'nın işgal ediyor. Bırak işgal ediyor. Ne ediyor? İşte bu ihtilal hırsı sıfatı. 30 saat sen kendini kıtanda işte. Vatandaşlarını askere alma fazla. Ekonominin fazla savaşa verme bence. Tabi başka çıkarı varsa bile. Demek ki böyle aşırı hırslı bir kişi e, devletin başında bile olsa tek adam olsa tek yönetici olsa, her şey onun elinde, denetimde olsa, dikkatler olsa, ama yine tatmin olmaz, bu ne yapar? Komşu topukadan saldırır. Savaş çıkarır. Savaş çıkarır. İşte, herkes bu konuda dikkat gerekiyor. Demek ki, Adem babamız Aleyhisselam dile bile, gelen muhtemeler, Onda bir hırsı vardı. Ne bu da ölümsüz hayat? Tabi o para istemiyor, ün istemiyor orada. Yani başka ihtiyaç cennette. Her şeyin tam yerinde, sağlığı, sağlığı, zindeli, huzuru hepsi hepsi yerinde. Ama yine bir eksiği vardı, eksiği vardı. Onu da biliyordu. Ölüm vardı, ölü, ölecek. Ölümana ona geldi. Çünkü cehennette yaşıyor. yaşıyor. Ne yaptı? Şeytan onun bu özelliğini, hırs özelliğini bildiği için oradan girdi. Ya Adem dedi. Sana cehennette bir acı bildireyim mi? Dedi efendim. Onu yersen artık bir kavuşursun, bütün Senden elin çıkmaz buyurdu. Oradan aldandı. Üçüncüsü haset meselesi, haset, kıstranışlık bu da böyle şey. Nedir Bir gıpta vardır, bir de haset vardır. Gıpta bir insan karşıyakinini de görür de, ona kişi özenir. Onun gibi olsam diye. Bu meşrudur, yani doğrudur, uygundur, hatta bazen bu güzeldir bile. Böylece. Mesela bir kişi bir Müslüman kardeşini gördük ki İslam'a nasıl çalışıyor böyle. Çok kişiye bir örnek oluyor, sebep oluyor İslam'a gelmelerine. Bunu gören kişi böyle göre bana gıpta eder, öz, özenir. Ben de böyle olabilsem, İslam'a çalışsam diye. Yine mesela bir zengin kişi, varlıklı kişi ne yapıyor? Malıyla işte fakirleri karaları, yetimleri, garip dulları, hastaları kolluyor bunları. E, İslam için, hizmet için maddi yardımda bulunuyor. Her kadar yardım ediyor. Bunu gören bir fakir ne yapar? Buna gıpta eder. Ben onun gibi olsam diye. Yani gıpta da şudur o kişi öyle olsun. Daha iyi olsun. Ben de onun gibi olabilsem diye. Haset bunun tersine. Haset nedir? karşı güne kısaramak o kişiyi oraya layık görmemek o kişiye o nimete kavuşmasın diye nedir? işte hadis-i sebele peyip hazretleri hasetten sakınınız ve yakun vel hasede hasetten aman aman sakınınız sakınınız sakın böyle çünkü Adem babamız iki ondan biri diğerini öldürdü neden? hasetten kısa açtan dolayı işte ilk bunda kökeni günah kökeninde de buna kaynaklandı Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri hanemizle beraber cennetten sürgülü olarak dünya girdikten sonra bir zaman ağlaştılar ayrı kaldılar Allah tevbe ettiler Elhamdülillah Tebbi'lere kabul oldu. Yine bunlar bir araya geldiler. Allah'ın buna verdiği bir meşruiyet içerisinde evlenme izbaş oldu. Bunların da her yıl şu yukarı başladı. Havvanemiz en sahibate göre 20 defa doğum yaptı. Havvanemiz 20 defa doğum yaptı. Her doğumunda ikiz doğurdu. Fakat evet, ikizlerin biri erkek, biri kız. Buna bugün tıpta yalancı ikizler denir. Bir de genç ikize vardır ki bunda ikisi kız ya yani ikisi erkek oluyor böyle. Bunlar bana. Havvanemizin her doğumda ikiz doğu iki yavrusu doğdu. Biri kız, biri erkekti. Adem babamız bağımız Allah Teala On suhuf verdi. Kitap yani. su sahibi demektir. On tane sahibi şeklinde kitap verdi. Bu da nedir? Onun peygamberliğine verilen kitaptır. Onlu zaman geçen bir şerif hükümler bunda vardı. E o zaman Adem Amoz'un tabi şükrü oluyor şimdi. Havanemiz doğuruyor, şükrü oluyor. Oluyor ama e bunların Çoğalması ne olacak? Eğer Havva annemizin Adem Babamızın Ambul'ün arasında bir evlilik izdivaç olması ne olacak? Tabi zamanla Adem ve Ambul'ün dünyadan gidince yani çocukluğu da ölebilecekler. İnsan nesli tükenebilecek. İnsan neslinin devamı kremler ne gerektiriyor? Bir izdivaç Evli gerektiriyor. Ama kim edinecekler? da dünyada hayvanlar var. Cina de var dünyada. Tabi onlara olmuyor. Bu da, bu kendi cinsiyle olması gerekiyor. İşte Allahu Teala Adem babamıza indir suflarda ona şöyle bir emir verdi. Her doğumda ikiz doğuyordu. Biri kız, bir erkek. Aynı yıl doğanla birbirine haram kılındı. Bu yıl doğanlar öbür doğum, yılda doğanlarla değiştirildi. Mesela derim ki örnek olarak birinci yılda doğan kız, ikinci yılda doğan erkeğe. Orada doğan erkekte, ve kız da. Edelim bunların meşhur kıldı, Mevla. Adem babamız da tabi Çocukları bülü çağın erince bunları hem evlendirdi. Derhal evlendirdi onları. O zaman elime de kolay. Yani. yani söz kesmek nişan, düğün yok o böyle. Altın bir takım akı yok. Özel bir dar almak yok. Yani hiçbir gelir masrafı yok. Böylece. Hiçbir şey yok. Evlenmek gayet kolay. O zamanlar Adem babamız çocuk evlendiriyordu. Sıra geldi ve Kabil'le Kabil iki oğluna sıra geldi. Kabil'le doğan kız çok mu çok güzelmiş. Aynı anda doğan, yıldoğan kız, Kabil doğan kız da çok mu çok güzelmiş. Kabil'le doğan kız da aksine ah o da çirkinmiş. Öyle, çirkinmiş. Tabi adam bu malise madde ne yaptı? Allah'ın emri gereği Kabil'e Doğan kızı Kabil'e. Kabil doğan kızı da Kabil'e nikah etmek için bunları çağırdı bunları. Fakat Kabil buna yanaşmadı. Yanaşmadı. Neden yanaşmadı? Çünkü kendisine doğan kız çok ama çok güzeldi. Ona gönül verdi ve ona kaldı. İllaki ben bunu isterim dedi. Ve kendi kendine şeytan gibi kyasam yaptı. Bu benim kardeşimdi. Aynı anda karımda yattık. Ben, ben daha haklıyım, layıkım diye onu istedi. O zaman Adem babamızın şeriatında şöyle bir şey vardı. Eğer bir konuda ihtilaf olursa, görüş ayrılığı olursa ortaya kurbanlı bir şey konuldu ortaya. Ama hayvan başka bir şey. ortaya konuldu. Duvar dilirdi. Kim haklı ise gökten bir ateş şeklinde kırmızı bir alev bir şey gelirdi. Orada kayboludu madde oradaki. O haklı gelirdi. Adem babamız da öyle de Kabil'e Habile. Dedi ki Kabil'e yavrum sen madem ki bu Allah'ın razı olmuyorsun. Yine Allah'ın bir emri var. İlk kurban getirin bakayım buraya. Kabil o anda buğdayla uğraşırdı. Yani çiftçilik, ziraat yapar, tarımla uğraşırdı. Bu da ekerdi. Onları bişerdi. Oyun tabii daha ilkel kurallarla buğday ekerdi. Bu Kabil bir demet buğdaya başarı getirirdi. Ortaya koydu. Kabil de koyun sürdüğüne bakardı. Koyun çobanlığı yapardı. O da en güzel bir koyun koşunu ortaya getirdi. Adem dua etti. Gökten kırmızı bir bul gibi, sis gibi bir şey inerdi, indi yere Habil'in koşu kayboldu. Tabi aldı göğe çıkardı. Böyle. Çıkarıldı. Dedi ki Adem babamız bak dedi Kabil'e sen haksızsın dedi. Kabil haksızsın bak senin buğdaya başlayan demet olduğu gibi duruyor. O Allah katına kabul edilmedi. Habil hakıdır. Onu kabul edilir böyle. Ve bu kıza dedi Habil'in eşi olacak buyurdu. O anda Adem babamız Hacı'ya gitti. Hindistan'da oluyor bu olay. Hindistan'da Adem babamız Hacı'ya gitti. Hacı'dayken bu defa Kabil Bahteki hiç kızdan sahip olamayacak. O kızın istediği kızın Kabil ermesin de bir türlü işine sindiremedi, işten kısaşık geldi. Kabili yani öz karısını öldürmeye kesin karar verdi. Bunu Kabil söyledi. Kabil ondan daha sonra kuvvetliymiş. Kabil şu zaman karısı ki Kabil ya Kabil abi sen beni öldürmek için bana El kaldırsam da ben seni öldüremem. Elimi sabun bunun için kaldıramam. Allah'tan korkarım. Ben de kalp olamam dedi böylece. Kalbim peşine düştü. de bunu. Bir gün Hazreti Habil zavallı koyunlarını bir yere almış öyle malasında gölge koyunlarını. Kendisi de bir kaya taşlarına başına koymuş uyuyormuş. O tabii tabi dünya doğal dünya. Dünya onların dünyanı. Her tür onların dünyaları. Böyle güzel bir havada bir çayır çimen bol bir yerde uzanmış. Koynlara göre bir de getiriyorlar. Kendisi de uzanmış. başını bir kaydana koymuş. Uyuyormuş. Kabil bunu görünce eline bir taş aldı geldi. Taş başına vurup başını esti. O silah yok. O zamanlar o kılıçla bu zamanda henüz daha yok. Kabil böyle yaptı. Taşla Habir'in başı altındaki kaya taş üstten taş vurunca ezildi başı bir anda. Ve tabi öldü. Rahmet oldu orada. İşte ilk dünyaya çıkan kan, akan kan ilk katil yeryüzünde insan olarak Kabil'e alıp Bir kıyamete kadar ne kadar insan öldürürse katil olursa Onunla hepsi günahın bir katı da ona tabi yazılıyor. Şimdi Kabil öldürdü. Kardeşini öldürdü. Acaba bunun işi ne yapayım diye bir karar veremedi. Bilmiyor tabi. İlk de insan yeryüzünde aldın sırtına bir taşıdığı bunu. Şuraya götüreyim olmuyor. Buraya götüreyim olmuyor. Ne yapacağını bilemiyorum. Diğer kardeşleri göremezsinler de istiyor kendisi de. Otururken bir ara iki tane karga geldi Allah'ın yönlenilmesiyle. İki karga birine dövüştüler. Kargan biri diğer kargayı öldürdü. öldürdü. Bu öldüren karga göğsüyle ayaklarıyla yeri eşti. Çukur açtı. Ölen karga oraya gömdü. Üzerden toprak tekrar ötüle toprakla. Bunu gören kabin ne yaptı? Ben de böyle yapayım diye o yani bir çukur kazdı. O kardeş cazını ki şehit olarak taburda gitti. Habiler'e arada toprağa gömdü ama yüzü de kapkara kömür gibi oldu. Yüzü kapkara kömür gibi oldu. Tabi en bir günah hem haset hem de katıldı kendisi. Adem harçtan gelince, onu görünce kuşlandı. Kabil, sen bir günah işinmişsinler mi? bak bizim kapkır olmuş böyle derken ne oldu derken tabi Bahti ki Kabe hiç anlaşılacak oradan Yemen'e kaçtık henüz Yemen'e kaçtı orada orada Allah korusun ateşi tapırmaya başladı orada şeytanın böyle aldatmasıyla tabi orada öyle gitti orada böyle işte. işte demek ki üç büyük günahın kökeni böyle oluyor biri kibir İlk bunun kökeni iblisten, şeytandan geliyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri'ni e, çamurdan yaratıldı diye yaratıldığı maddeye baktı. Ondaki insanlığı, cevheri, manevati, fiizi göremedi bunları. Bir de yaratığını düşünmedi. Allah'a emin düşünmedi kendisi. Tamamen nefsinde kaldı o anda. Tamamen nefsinde kaldı orada. Kibirlendi, onurlandı, büyüklendi. Adem araştırma hor küçük hakir gördü onu. Ben bir çamura secde mi ederim? Dedi. Allah emrediyor buna mevlamda. Allah emredince burada kulun bir seçene kalmıyor buna. Mesela bugün günümüze bir soruyorlar. İşte Haçta, Mina'da şirketler neye taşlanıyor diyorlar. Yani bundan sormayla gerek yok muhtemelen böyle. Bu dinimizde var mıdır? Vardır böyle. Resulullah yapmış mıdır? Yapmışlar böyle. E, Say yapılıyor, sapo ne yapılıyor? Aslında bunları araştırmamız da gerek Ama şu araştırabiliriz. Mesela biri ortaya bir şey atar da acaba bunun aslı var mı? Dinde bunun yeri var mı? Yok mu acaba? E, günümüzde çok oluyor bu. Öyle sapıklar Artmeyi ni niyet diler. Yani İslam'ı içinden soğandırma, bozma çalışanlar. Yani bazı tabi yerlere çıkıyorlar bunlar. Belli yerlere çıkıyorlar. Hiç din ilginç olmayan kişi aslında geçti bunlar. Yani bunların bir içi araştırılsın emin ki ne bunlar Abdülaziz'in ne maskara bunlar. böyle. İnaç da yoktur bunların aslında. İnansızdırlar. Belki zındıkla kendileri Allah korusun. İhsan düşmanlığı bu kendileri. Fakat sır İhsan'ı olmak için çıkardığı bazı kanallara işte akıllarınca o bu günah mı değil mi Şunu mu bu mu filan bu şekilde aslında tabi gerçek mü'mi bunlara tabi dinlemezler. Bunların sözü onların katında geçersizdir. Yani onların amacı bilinir, niyeti bilinir. No İslam'la bağlantılı değiller bunlar Ama bazı öyle Müslüman kardeşlerimiz var ki zamanlılar asla okulan dinlerin, böyle mi acaba? Bak böyle dedi, böyle dedi. E bunu birbirine yayma, sorma. ya yani bir nevi gündemi oturtma bunu. Hatta amaç bu işte yani böyle. Yani o kişiyi o Kur'an çıkaranların da amacı bu. Orası çıkanın amacı bu gündeme gelmek, gündeme gelmek, İslam'la bağlaşmayan bir konuyu, İslam'da varmış gibi gündeme getirmek, Su işlerini yıkmak böyle, gündeme getirmek bunlar. Ne yazık Müslüman kardeşlerimiz, bunlar alıyor, alınıyor onlar. Efendim o konu konuşuluyor. İşte, Akşam böyle de böyle dedi. İşte böyle mi, böyle mi, değil mi, öyle mi, böyle mi? Bir tatil, artışma. Ama gündeme oturuyor. İşte onun da amacı da bu muhtemelen. Muhtemelen. Mesela terörün nedir amacı? Terörün amacı gündemde kalma. Eğer terör örgütleri ki hangi olursa olsun terör örgütleri eğer gündemde kalamasalar tabi dağılır örgüt. Sinir gider bu şey. Bu işi ne yaparlar? Mecbur olarak olayı çıkarırlar. İşte bunu üzerine alırlar bunu. Buna sahip çıkarırlar. amaçları nedir? Gündeme gelmek böyle işte benim Müslüman kardeşlerim, İslam belirli Yani İslam 15 bir aylık mesele dedi ki İslam böyle şey. 1400'ünü aşan İslam. Kur'an'da belli, hadisler belli, fıkıh kitapları belli hut. Mushahehte eşhatları belli. Kim binler, yüz binler şiddek tadı yazılmış böyle. İslam böyle yaşanmış. Bütün İslam aleminde İslam böyle geliyor. Bunlar belliyken Evet işte Müslüman başacık örtmesi farz mı, haram mı bu mu? Muhabarik insan ya. Yani sen nasıl Müslümansın sun ya? Sen İslam bilmiyor musun? insan bilmiyorsun bence. Böyle demiş ama der tabiye. Onun görevi de o. Onun görevi o da böyle ya. Şeytan da insana ve verir. Zaten iki tür şeytan vardır. Bir Kur'an'ın son suresi, nasıl suresi? Ben anlıyorum. Minerin cinneti ve naz bakınız. Böyle minerin cinneti ve naz. Bu şeytanlar hem cin şeytanları oluyor, hem insan şeytandır oluyor böyle. Şeytan oluyor böyle Yani bunlar aslında bir şeytandır onlar böyle. amaçları gündemi oturum bak, İslam'ın suandırıma bak, İslam'ı başka yönlere çekmek amaçları bu. İslam asrını bozmak temel olan as, aslı aslıdır. Amaçları budur. İşte bunu ne diyeyim kardeşlerim? Unutmamamız gerekiyor. Hemen o anda televizyonu at bakayım düğmesinden basmayla kırmızıya basıp kapamayı gerekiyor. O, o konuda hiç ama hiç konuşmamak gerekiyor. Hatta aile içinde bile. O konuyu anda kapamak, o konuda öldürmek gerekiyor böyle, Gerekiyor derim. Öyle yapıyor karşı gider. Mesela bir Müslüman alemi bir konuda gerçek bir konu söylenince gündeme getirmezler bunu. Bana. Masum bunu almaz. Medya bunu almaz. bunu. Orada kalır bu. Cevap. Aleyhine alabilirler ama aleyhine almazlar bunu. Almazlar bunu. İşte hiç, üç günah vardır. Biri demek ki kibir, biri hırs. İhtiras. Vardır. İhtiras. Vardır. İhtiras, vardır. İhtiras vardır. İşte öyle kişiler vardır ki çıkar peşinde Amaçları budur. Onların tek amacı kendi çıkarlara böyle. Kasarına para olsun, banka hesapları kabarsın, ün lira artsın kendilerinin, onlara yaşasınlar bunlar böylece. Hak olsun. Önemli bunlar böylece. İşte bunlara aldımlamaya gerekiyor. Bir gün bir gencin biri bir Eyyub Allah'ı ziyarete gidiyor. Bu genç bakıyor. Ziyaret ettiği gerçekten evli olduğunu kalbi kan getiriyor bu Eyyub'dur diye böyle. Konuşmalarından, halinden, oradaki mahalli haller feyiz eden anlıyor bunu. Şura diyor Ziyareti Evlullah. Hocam, üstadım, ne olur sen de Allah için rica ammartı ya. Ben tabii kendi bilemiyorum böyle. İşimi gönlümü göremiyorum diye. Bana karalık bunlar böyle diye. Ama sen Allah dostusun. Benim işimi görürsün. Acaba benden ne gibi bir hata var ki ben İslam'ın tadını alamıyorum ama ya böyle. Yani İmanın zevkini eremiyorum. İbahatte namazına feyiz alamıyorum. Acaba ne gibi kusurum hatam var ki? Ben buna yoksun kalıyorum. Bunlar ezaftar tabi. Az konuşur bunlar. Ve bir de karşı genelini yapabileceğini ille gitmezler bunlar. Onu şöyle buyuruyor evladım üç harfi bir araya getiriyorsun, onun için diye bu durumdasın böyle. İmanının zekini eremiyorsun, namazını alamıyorsun, Kur'an'dan zevk alamıyorsun bunun için diyor. Üç harfi bir araya getiriyorsun diyor. Eğer üç harfi bir araya getirmezsen, o zaman diye sen gün aşırı böyle. O ne bu harfler biri Arapça tı Biri mim, biri ayın diyor. Tı, mim, ayın. Bu üç harfi bir araya getirme diyor. Ama anlamıyor tabi ya, tabii şifre konuşuyor. Üç harfi bir araya getirme. Ne bunlar? Biri Tı, biri Mim, biri ayın. Bir araya getirme bunlar. Hocam be ne olur Allah aşkına? Ben bu şeyi çözemedim diyor. Nasıl bir araya gelir bunlar? Ne olur? Yavrum diyor, yal bakayım diye eli bir kalkana veriyor. Tığ yazıyor. Yanına Mim yaz. Aynı yaz. Oku ne oldu bu diyor. Tama. Tama. Bir diyor Tama? Hırs. Doyumsuzluk. de yavrum fazla hırs var diye. İhtiraz var yavrum böyle diyor. Mala şuna buna böyle bazı hiç hırsım var böyle diyor. işine böyle bir aşı hırs varken ne kadar diyor hacete gitsen Kabe'yi taf diyor İçinde hırs varken diyor, adam alamazsın diye manevi açtı Bunu böyle getirmeme gerekiyor böyle diyor. Genç şey bu düşünüyor, kendine bakıyor. Hocam gerçekten öyleyim diyor. Kabriye tabii kendisi. Gerçekten diyor. Doyumsuzum çok böyle diyor. Malam, paraya hiçbir şey doyamıyorum. Hep olsun olsun istiyorum böyle diyor. Bu durumdayım böyle diyor. Oturuyor biraz tabi tabii. Biraz daha sohbet ediliyor orada. Genelde kalk gidecek şimdi. O yüzden ben müsaade istedim, de miyim? Hayır yavrum, diye gidebilirsin diyor. Kalkıyor, tam kapıya geliyor. Yarım bir dakika gel diyor. Geliyor, diye diyor. Bundan birkaç yıl önce diyor, biri diyor, bana bir kese altın getirir diyor bana. Bir kese, kese altın, keseymiş inmiş altın. Kese girilmiş. Bana bir kese altın getirir diyor altını ne yapayım ben diyor. Benim şimdi taş bir, demirde bir diyor. burada demirde bir, altı bir. Benim şimdi ne yapayım diyor. Tutma elime diyor. İsrail dedi bana çok yalvardı diyor. Altını altını tavana diyor. Tahtın aşağı odası, odası, odası tavanmış. Tahtta varmış. Bir çıkış, bir delik bir varmış. Ağaçlıdım bu deli diyor. Buradan diye hemen altını altını keseye diyor. E, çoktan beri de orada altın orada duruyor yavrum diyor. Bana lazım değil diyor. E, kimseye bunu verme aklıma gelmedi diyor. Bunu sana vereyim dahi gördüm diye. Al sana yavrum oradan diyor. Hemen dönüyor geç Döyunca bir kişi altını. Hemen dönüyor şimdi. E, uğraşıyor tırmanmaya tavana. Pek bir şey değilmiş ama boyu yetmiyor. Tabi evinde de sandalye yok, konepe yok, koltuğu yok tabi böylece. Diye postu varmış e, koyun postu varmış yerde bir hasır varmış yerde. böylece bir tür boyu yetmiyor uzanamıyor yukarı alamıyor kendisini te uğraşıyor terliyor devlete da bakıyor kendisine yarım ne oldu hocam yetişemiyorum be Yarım diyor bas bir omzuma diyor yetişesin istedim ben diye. ama hocam olur mu olur olur yarım diyor İşte oraya geliyor yolda, oturuyor oraya bas omzu yarım, bas bas orum, yarım diyor ...ken bunu omzuna basıyor... Ee, gene tam çıkamıyor... ...elini tutuyor mutuyor ama... gene kimi yukarı alamıyor... ...yavrum başıma basıyor... ...daha yüksek biraz diyor... ...artıp bunun başına basıyor... ...yukarı çıkıyor... ...atıyorken yukarıya böyle... ...yukarı çıkıyor... Tabii, ...tavan zaten bir odanın tavanıymış... ...tahtı tavanıymış... ...tavan bommuş... ...ne kese var... ...ne altın var bir on para, beş para var. Tamam bir şey yok. Çünkü arıyor, arıyor, arıyor, arıyor, bir şey yok. Hocam ben bunu bir şey bulamadım. İlaç öylese diyor. iniyor aşağı, otur bakayım oturuyor. Bak yavrum diyor. Sen bana Allah adıyla aşk güle bana dedin ki diyor. Hocam benim ne kusurumsa bana söyledin diyor. Ben öncesi bunu şifre söyledim diyor. Yapamayacağın için diyor. Üç harfi böyle getirme dedim, diyor. Yenisinin ısrar ettin diyor. İstirah ettin Allah'ı işlerden diyor. Üç harfet bak diyor. Tamam. Hırs. İhtiras oldu böyle diyor. Bunu yapmazsan adam olsun dedim sana diyor. Sen de bana yapmam diye ses, ver, ses verdim, bak diyor. Ben yarım imtihan seni diyor. İmtihan seni diyor. Bak çağırdım böyle diyor orada bk altın vardı den diyor. Senin ne yaptın diyor. Bir keke altının duyunca diyor her şeyin değişti diyor. Hırsın kabardı. Bütün bedenin hırs sıfatın üzerine büründü. Nefsi oldu bütün bedeni. Bir şey gözün görmedi iptal ediyor. Artı çıldırır sonra çıkma hiçbir şey diyor. Olmadı diyor bak diyor omuzuna bastın diyor. Başına bastın diyor. Yani icabına nesemi öldürürsen diyor. Bunu almak için böyle diye sen yavrum adam olamazsın diyor. Der. İşte gerçek benim bilmediğim kardeşlerim bunları aşmak tabi kolay değil. Böyle şey. Yani kibirlenmeyi aşmak, büyüklenmeyi aşmak böyle, hırsı aşmak, ihtirası aşmak, doyumsuz aşmak ve hasedi terk etmek. Ne ki? Üç bunlar özellikler. Hatice şöyle geri sonra geliyor diyor. Fevhünle, bu üçü kibir, hırs, hasretleri bunlar. Aslı, küllü, hafif edin. Her gün aslı kökeninde bunlardır. Allah bunları bizden kursun inşaatüla. Te İlahi Teala Fatiha.